Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz namaz kılmayanların durumu. <gülüyor> Namazı Allah ile emrettiğine göre kılmamak Allah isyandır. Peki ne hocam bunların hali durumu nedir bunlara şimdi? Bize Mevlam buyuruyor Müddet Suresinde, Bismillahirrahim. Kül nefsin, külün nefsin bir makesebe reiletiyor. Her ne biz bir makesebet yaptığı kötü ameliyle reiletir Allah katında onun ruhu şeyinedir. Tutsak yani. Rehine işte bu daha fazla olurdu. Yani ibretlik gibi şu andaki durumu, bir kimse ara bir şey alacak, bir mal yerine verir, reyine bırakır. Eğer öderse borcunu, reyini kurtarır. Demek ki insanlar da Allah katında reyinedir, kutsattır. Kim bunun öderse bedelini bunu kurtarır. Nedir bu heynama muhteremler? Dünyada, kabirde, mahşerde ve cehennede devam edecek. Dünyada bir anasından beş namazını kılmıyorsa rahat huzur yaşayamaz. Yaşayamaz böyle. O yaşı ne vardır? Meişeten lank melabiri. Meişeten ken. Dar bir sıkıntı yaşayışı var. Sıkıntılı yaşayışı var. Sıkıntı, stres, heyecan, öfke, gazap, gönül darlığı, bunalım, ruhsal bunalım, bundan yaşayan kişi böyle. Ne kadar varlığı olsa da, üst makam sahibi olsa da, namaz kıventi dünyada huzur bulamadır. Evinde bereket olmaz, evinde huzur olmaz, evinde tatlı bir olmaz. Namaz evde. Bu dünya cidası bunlara. Kabe girince dar olacak, bunlar sıkacak kabir. Kabir karanlık olacak, zulümatta kalacaklar ve kabir azal olacaklar bunlar. Mahşere kalktıkları zaman da mahşer hesapları çok ama çok çiçin olacak hesapları. Güneşin altında yanmaya başaşık, çık. kalabalık, ter, vuran ter, susuzluk, dil sarkmış, ciğer yanıyor. Nefsi nefsi, kimse kimseyi görmüyor. Binlerce yu hesabı çekilecek korku, pişmanlık sütte sonra da çekecek orada. Neden dünyada beş kit namazını kıma Yani dünya kısa ömrünü ne yazık ki boşta geçirmişse kişi. Sonraki yeri cehennem Allah katir. Her vakit namazı için belli bir yıl yanacak orada. Her vakit namazı için. Başı günah olmasa bile. Demek ki Mevlam diyor her nefis kesbettiği günahlarla Allah katında rehinedir. İlla eshaber yemin. Ancak hesab yemin yemin Bunlar reyne değil. Hür özgür bunlar. Rahat huzur bunlar. böyle. Ashab ı yemin. Yemin salimettir. Yani sağ tarafından amelden alacak olanlar. Bunlar serbest. Bunlar, bunlar sahab-ı şu olanlar. Yani Mevlamızın Celleşaluhu salih kullara bunlar. Bunların imanları kâni kuvveti elhamdülillah. Namazları, huşu namazları, huzu namazları, aralar sakınlar bunlar. Bunlar dünyada rah huzurda bunlarda. Allah tevekkül, Allah'a güvenir. Bu alem başıboş değil. Bunu yöneten var. Öyle Allah kesele şaluhu, her şeyi görüyor, her şeyi biliyor, her şeye gücü yetiyor. Gücü, güç yetiyor. Hava yolu genel müdürü... eşi çocukları... uçakta, bunun bunları geliyorlar. Ama tersir geldi... kuleye... uçakta bir arıza var. Hava genel müdürü... genel müdürü... Hava uçakta bir arıza yaptı. Tehlike var, sinyal veriyor bunlara... Şey eşi çocukları... uçakta... çırpıdır yerde... Eline bir şey, yeme böyle. İşte Allah Celleşanı Mevlamız O'dur. halakül kül şeyin kadir. Hala kül şeyin kadir. Her şeye gücü yeten Mevlam öyle Demek ki Eshab-ı Yemin Allah'ı tanır Celleşanı. Onu bilir, iman eder. Ona güvenir, tebrik eder, rahatı bulur. Hi cennatin bunların yeri ahirette cennetler. Bu da cennatin geli. Cennat, cennetin çoğu. Sekiz cennet var. En üstte şirdev cenneti. Her aşağıda cennetin meva, meva cenneti. Sekiz cennet var. Her ehli var mümin amele göre. Ma girecek herihi man. Esabı yemin yani bunlar dünyada rahat yaşarlar öyle fazla sıkını çekmezler. Az yer bir tane çabatı işer Allah şu kadar böyle? Bir fasülye ya yani kuru mesela, sulu fasülye yapar çok beraber. Kuduru tatlı bunu yapan. Yerinde huzur olur. Çoruşu namaz kralılar. Heşli namaz kralar. Bunları atlarlar. Bunların kabirleri de nur olacak kabirleri. Nur kabirleri. Kabire girince kabir genişleyecek. Gözün gördüğü kadar. Yeşillik bunu olacak. Çiğ olacak, şişecek böyle. Bitki olacak. Onlar dünyası benzemiyor. Mahşerde hesabı kolay, kısa hesabı olacak. Neden? Gelecek soru işte böyle. Bunların yeri cennette olacaklar. Yetin sa'a elu ne? Orada bunlar soracaklar. Soruşacaklar şimdi cennette. Kimi? Anil mücimil günahkarına soracaklar günahkarları. Eğli cennet cennete girince yine bir hayat başlangıcı. Cennet. O gün de bize Özellikle cennete giriş anı, giriş anı ehli iman hiç cennet gelmadan girenler gelecek olanlar gelecekler peygamberler sudduklar, evliyalar sahabeler, şeyhler böyle hep Allah'ın güzel kulları Ahlakları güzel böyle. Yüzleri nur böyle. İmanları kamil böyle. Hepsi bize güzel insanlara böyle. Hoş insanlar, tatlı insanlar, gecekti cennetin kapısı önüne. Kapılar kapalı ama, deniyorlar, kapı açılsın da bir merak şimdi var. Cenneti bir görmek şimdi. Nasıl bir şey bu cennet? Açacak kapıları çünkü rıdvan. Bana selam verecek ve bugün girin buraya. فَدَخُلُّهَا خَالِد۪ينَ Böyle girin, öyle geçici bir zaman, diti değil ama, خَالِد۪ينَ ebedi kavramıcı olmak üzere girin buraya. O açıldı anda bakacaklar ki, önce kokusunu alacak edecek, kokusunu. Koku böyle, ruhların mest olacak böyle. İçeriyecekler, meleklere karşı yakalar bunlar melekler. Herkes ama, herkese böyle. E Allah'ın sağlığı, gel bakalım, buyu bakalım. Buna alacak, onu kendi makamına götürecek. Neresi onun makamı, neresi onun köşesi sarıyı, onu götürecek bu şarkı. Orada herkesin eşi olacak. Kimse orada tek kalmayacak, gelişecekler. Sonra aklına gelecek şimdi bunların, gelişten sonra, bol bol cehennetten sonra içti, yerin etini, yiyecektini yedi, meyvesini yedi, rahatlığına erdi, huzuru buldu. Yerçekim yok. Havada uç, yerine yürü böyle. Baş, baş, başka bir dengesine arası. Aklına gelecek, benim annem vardı, babam vardı, gelen vardı, teyzem vardı, oğlum vardı, kızım vardı, torunum vardı, kardeşim, yeğenlerim vardı, arkadaşlarım vardı Allah yolu, din yolunda. Ne oldu bunlar acaba? Arayacaklar. Bulam buldu bulamayan olacak ama bulamayan da olay muhtemelen. Mesela Duh oğlu kendine bulamayacak cennet yok. Bu yeri cehennem var. Yani peygamber olduğu halde oğlu kızı biri eşi bu acaba insanlara şekilde soracaklar bunlar ne oldu bunlar acaba? Nerede bunlar acaba şimdi? Ondan Mevlam aradan perdeyi kaldıracak. Arada kiminin ışıklı mesafesi var milyarlarca. Cennette cehennem arasında. O da Rabbim aradan perdeyi kaldıracak. Cennettekiler cehennemi görecekler. Yalanları görecekler. Bu merham gösterecek ki onlara o zaman Allah daha çok şükür yapacaklar. Eyvah cekler, ah Cefter. Biz de dünyada aldanabildik nefsimize. Dünyaya uyurabilirdik böyle. Aldın dünyanın süsüne, bak şimdi cehennem burada. Bakın yani cehennem bakacaklar ki, cehennem eni yanıyor. Yani. Yanıyor, yanıyor, yanıyor böyle. Tanımıyorlar ama böyle. Yüzleri yanmış, eski bedene çıkmış, kara olmuşlar, bağırışma, feryat, öyle bir korku, kuş üstüne bir yere böyle. Bakacaklar, kimisi yakını tanıyamayan bu arada böyle. Onu tanıyacaklar bu sefer. Yine mesela baba, kadın mesela kocasına, kocasına, hanımına, eşine, karı kardeşlerine senecek oradan. Bak işte senin kardeşinim, oğlunum, torunum şu bu şekilde. Cihantikler şıymalara soracaklar. Maasirik fisa haklar. Bu sakar cehennemine sizi atan buraya sokan suç gününüz, neydi suçunuz? Bu sakar cehennemi. Yedi cehennem var. En korkucu da sakar cehennemi. Vela bir rüyü la tübuki vela teder lil beşer ya. la tübuki öyle yapacak ki bu insana bir şey bırakmıyor deri kavuracak, biri yakacak et yanacak, yanacak yanacak, o kadar muazzam ısısı tezer, o halde kalmayacak ama yine baştan deri çıkacak dünyada saçlarak büyüyor hatta deri değişiyor, hatta hücre değişiyor dünyada, orada tekrar deri çıkıyor, eti çıkacak meydana, ikini bir azal böyle her an sürekli işkence azal böyle yani yazık zavallılara, gerçekten yazık. Acımak lazım onları. Kısa dünya hayatı, ömrü işim böyle. Kısa ömrü işim böyle. Sorunlar onlara, sizin suçunuz ne? günahınız ne? Ne yaptınız da bu korku cihaneye girdiniz? Burada yanıyorsunuz. Ne suçunuz? <gülüyor> Kalu, ben lemnekü ne küminele Bir dünyada namaz kılıcı değil. Namaz kılmazdık bakın. en büyük suç yerine girmeye namazsızlık. Oldu. en başta bunu sayıyorlar böyle. Arkadan daha sayıyor da bunları. Biz saymayacağım, zaman meselesi olmaz. Fakat önce bakın namazsız yürülemez. Cennetin en baştaki faktör en büyük nedir? Etki namazsız namaz kılmama böyle. Namaz kılmama. Nedir? Hiç namazdan bahsetti bunlar şimdi. Oraya gelelim. Mahşer'de ilk sorgulama Beşiklik namazdan başlayacak. ondan başlayacak. Bazıları derler. İşte ben der cumaya kaçırmıyorum der. Cuma'dan cumaya camiye gideyim yetmez mi bu der. Şimdi bir insan doktora gider muhterem der. Hepimiz de gideriz. Hastaneye yatar kişi icabında. Buna ilaç verilir. İğne talih olsun ilaç verilir İlacın dozunu kim belirler? Doktor belirler. İşte 50 gram, 100 gram neyse ve kaç tane ise vaktini doktor belirler. İşte sabah aç karnı, öğe top karnı, akşam şu şekilde, iki bundan bir, bundan böyle şey. Demek ki ilacın dozunu hasta belirleyemiyor, doktor beliriyor. Muhtemelen. Namazın dozu var, bunu Allah belirliyor. Kul verilmezler. <gülüyor> namazın dozunda evvel. Efendim günde üç yıl olsun, iki yıl olsun yok. Der, der. Beşten almasa insanı yetersizdir. Kurtaramıyor insanı kendisini. Ancak insanı kurtaran beş vekir namazın sevabıdır. İşte marşerde ilk sorgulama namaz olacak. Neden? Çünkü namazının sevabı o kadar bol ki sevabı biraz sonra bunu da açacağım inşallah. O kadar muazzam namazın istihabı var ki, bir insan her günün şanından, ölüm arasında peş haktini düzenle kılmışsa, o kadar istihabı alıyor ki, o kadar istihabı alıyor ki, artık istihabı ağır geliyor, fazla geliyor mu? Tabii günah olabilir, olabilir. Ama mizanların dediğin mahşerde, kimin istihabı ağır gelirse, Sekulet mevaziyen diyor. Sekulet, kimin de ağır gelirse. bu işin bir sürü konulma mahşerde namazdan başlayacak. Zaten bu, kişinin ne olduğunu belirtiyor namaz kımışı böyle. Nasıl başlıyor namazdan? Sevabı korumaya başlıyor. Abdesten başlıyor. Abdesten böyle. Kişi uykusundan kalktı, Sabah namazına abdest alacak evinde her hafta adımına başarış sevabı. Abdest alırken zaten günahlar dökülüyor ve sevap da döküşe böyle şey. Hele erkek mesela camiye gidiyorsa her adımına 10 on sevap bir günahsı yeniyor. Her adımına. 100 adım Yüz adam attı camiye kadar bin sevap var. Bunların bilirmeyen israflar böyle. İnsan bunun farkında bile. Ancak mahşerde hassas bir denge var. Allah her şeyin öyle biliyor. Yazın amel ameliyetten evveli. Kulum sen işte öğle namazına, sabah namazına, meşriye gittin, camiye gittin. Kaç adım attın? Yüz adım, yüz adım, yüz adım, yüz adım. Adım mı kardına sevap. Dönüşe dönüşe de böyle. Dönüşe de sonra namazın sevapları konmaya başlıyor. Bizanın yani tatının, terazinin, manevi terazinin satıralı konuyor. Bu şeklinde. Şimdi bakalım sadece bir günlük namaz. Bir günlük namazına Bir günlük namazına bakalım. Bir günlük namazda Kır rekat var. 40 rekat. Bakın. Süre dahil. Bir gün namazda, beş raket namazda kırk rekat var. Kır rekat. Kır rekat kırk rekatta da kıyam. Ayakta durunma. Fars. Her yani insan namaza dururken okudu ayrıç cevabı. Kıyamın sevabı farz cevabı. Ayakta duruyor. Herif ayakta duruyor. Onun sevabı var yarım sene fazla kalsın sebebi daha fazla oluyor. Yani gerçekten hepimizin bu konuda yımbalemiz var. Gevşek hizmetler bu konuda. Namazda biraz daha kalabilsek namazda biraz daha kalabilsek okuyan Kıyam Hayata durmak bir şey. Yavaş <gülüyor> okusak, yavaş okusak, Tanrı okursak biraz daha kalsak bir saniye, iki saniye fazla kalsak parti hesabı. Kırk kıyam sevabı kune Ayrı bu. Kırkına kıyam sevabı böyle. Tekbir alınıyor. Ne kadar tekbir var? 13'ü farz tekbiri. 223 tekbir var. 223 tekbir bak. 223 defa Allah-u Allah-u namazdan. Hayatta hükümetlerse şeyleri almıyor böyle. Hükümetler. 223 tane tekbir. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. Allah her bir konu bir günü bu. 15 tane subhaneke okuyor. Subhaneke. 15 tane. Bunu selamü aleyküm. 15 tane içti azâ. Evzü billahi min şeytanir racim. Şöyle okunuyor. 40 tane besmele. Her rekatta besmele şekliyle. 40 tane besmele. 20 besme, besmele 19 harf Yani bir besmenin sevabı okuduğu, ağır, o kadar bir besmele böyle. Bir namazda 40 tane besmele çekiliyor. Sonra 40 tane Fatiha okuyor, elham okuyor. 40 tane Fatiha. Fatiha, Kur'an'ın ilk ayetlik suresi. Kur'an'ın özü, hülasası. Musa Aleyhisselam Tur-i Sina'da arşa baktı. Orada Fatih'i gördü. Yazılmış arşa. Nur'da yazılmış böyle şey. Tabii anlamının esrarını kavradık. Peygamber tabi. onu yalnız böyle miral değil de iç çeriliği ardı. Yüzeyinde kalmadı. Esrarına vakıf oldu. Fatih'e işte aşık oldu. Allah'ım bunu bana ver. Ümmetim bunu amel etsin. Okusun mu ümmetim bunu? Hayriya Musa. Ona arsendecine bırakıldı peygamberin bıraktığı. 40 tane yanlış ya bu konuyu bir günlük. 30 tane zam sure 30 tane. Fazlını 3 rekat okumuyor okunmak için 30 tane zam sure okuyacağım. Zam sure vesefalaks ilas 33 tane. Her okuyun bakalım böyle. 30 rükü yapılıyor. Rükü, rükü farz. Rükü yapmak, farz ibadeti, farz sahabı, sırr rüküdür böyle. Var, tesbihat var. Üçün okunsun, yüzümün tas tesbihatı böyle. Şehir, seçen tane, 140 tane tesbihat, 20 tane kağıda oturuş, 20 etiyat okunuyor, salve okunuyor. Yani, bunları her böyle teker teker teker teker konuyorlar. Benim bir yasa yaptım, rükü öyle işimiz o da böyle. Bir yıllık namaz, bir yıllık namaz böyle. Fatiha'ya baktım böyle, on bin fatiha bir yılda sır namazda bak. On dört bin fatiha, on dört bin bir yılda böyle. İki kişi on yıl namaz kılmış, kırk yıl namaz kılmış, elli yıl namaz kılmış, ama emir vermiş bakın, bir yılda bu kadar fatiha böyle. Tekbir 81 bin küsur. Tekbir Allah Allah Allah. Allah. Bir yıl veremedim. Evet. Şimdi bu namazların sahibi şey mizanı konurken böyle, çekti o konuya böyle. Bu bunlar, mizan başındaki o namaz kılan Müslüman mümin, o adamı şaşkın oluyor böyle, çok böyle, çapı görünce bakıyor, o daha gibi geliyor böyle, daha da yürü böyle geliyor böyle arkası peşin geliyor böyle. Geliyor, geliyor, geliyor, geliyor. O kadar gergör doluyor, benim izanım böyle. O sehabalar artık koşuyor. O kadar hayran kalıyor muhteşem. Belki onu tebrik ediyorlar. Ne mutlu sana bak. Ağlamam diyaya bu sehabı aldım bu şekilde. Şimdi namaz kılmayanların durumuna gelince onlar da bu namazın sahabını görecekler şimdi. Mahşer değil hepsi. Görecekler böyle. Mesela bir kardeş kılmış, biri kılmamış. Arkadaşın biri kılmıyor, biri kılmamış böyle. Eşlerin biri kılmıyor, biri kılmamış şekilde. Onları görüyor böyle. Bakıyor ki Allah. Im. Böyle bulutları gibi böyle ama nur böyle. Dağlar gibi böyle geliyor mühsana böyle. Geliyor, geliyor, geliyor, geliyor, geliyor, geliyor, geliyor, geliyor böylece. Ne yapacak? Kendi kılmadı ya. O sevaftan yoksul, mahrum. Hiç mağmur yapacağım. böyle, gerekir böyle. Niye aldanım o dünyaya? E dünyada üst makamda bile olsa o makamlar geçeceğim. De. Yolcu böyle. Dünya bir hangi, herkese bir yolcu böyle. Gelip geçtim böyle. Dünyada yıkıldı, binalara yıkıldı, her şey arap oldu. Ne lazım mahşerde ancak sevap, sevap, sevap, sevap o gerekir böyle. Şimdi namaz kılmadığını bildiği için pişman böyle kendine böyle kendini kınamadığı için böyle pişmanlıktan. Şimdi bunun durumu şu muhtemelen. Öncelikle namazın selamından mahrum kaldı, yoksun kaldı. Bu muhafın selamından kaçırdı. İkincisi namaz kılmadı ya her vakitin hesabı var. Her vakit hesabı var. Her vaktinin günahı mizana günahı konacak böyle. Evet. Namaz kılmamak büyük günahlardan. Allah'ın en büyük emri namazdır Şuna benzer. Namaz kılmayan kişi her gününde 5 defa Allah isteniliyor. İçki içiyor, zina ediyor, korunuyor, faiz alıyor. Günde beş alış sen o teale. Kulun eğer söyle hocam sabah namazına kalkmadın kılmadın değil mi? Koyayım böyle pişman çıldıracak pişman olsan. Koyun kan günahını. Eşyaların zıne bilindir. Her eşya zıtır bilindir. Namakısı alacağı sevabın orantılı günah. Sonra konuşulanlar. Sa kefiye Haticeye kılmadı Namaz kılmamış. Kısa bir tek tüp demeni böyle. kılmamış. Kılmamış. Doğal sol türü şimdi her vakitte günah kuruyor muhteremler. Ayrıca genelde namaz kılmayanlar diğer günahdan bir Günahta sakınmazdık. Namaz kılmayanlar. onu sakınmazdık günahtan namaz kılmayanlar. Genelde böyle işçiye gidebilir, kadın bahşişçiye gezebilir, çalgını salgını düğünlere gider, erkek kapma şey, karşı yarışıklar giderler, arkalıkta orada. Bir de şimdi işte namaz sahabında mahrum kaldı, yoksun kaldı. Her kıl namazına günah koydu mizanına bir günahı eklenince işi bitti. Yani işte kurban kesmiş ama yılda bir defa. Ya kurban kesmiş. Ee, kasaba götürmek bunlar efendim. Hızlı yaptırmış, hızlı yaptırmış, şırhlı yaptırmış. yaptırmış Değilmiş bunları böyle. Tamam, bunlar, bunlar devre kur muhtemelen namazın yanında kaldırır. namazı böyle. Ee, Mesela hac bile farzdır hac böyle. Büyük ibadettir. Ama hac ömrü. Ömrü bir defa farz bakın. Hacı. Ömrü bir defa farz böyle. <gülüyor> Oruç, zekat, farz yıllar bir defa var böyle. Namaz günlük ibadet Günce ibadet günde beş defa tekrarlıyor. Günde beş defa tekrarlıyor böyle. Namaz bir manevi sofra kuruluyor. Böyle. Beş defa böyle. Kuruluyor günde böyle. işin hepsi var böyle. Yani fatihası, tekbiri, tesbihat hepsi içerisinde var. Hani sofra böyle. Şimdi namaz kılmayan durumu. Namazın sırağından yoksun kaldı, mahrum kaldı, onu alamadı. Boş kaldı bu insanı her vatidin günahı kondu, bir günah olarak işi bitti. Bir kul, mizan başındayken iki zaba dikiliyor, iki tane zabani. Zabanlar dağlar gibi, dağlar gibi böyle. Avucundan insan ezer böyle. İr yarı, çok da kol, kul zabani derdi. güçlü. Mevlam hocam zamanı şimdi ''Hudûhû ve gullûhû, sîm men cîhîme sallû, sîm fî silsîle ilâhe varmak.'' ''Hudûhû'' tutun bunu zamanları, tutun bakalım bunu. ''Hugullûhû'' elini boyuna bağlayın, emseye bağlayın ''Atın o zincir zincire vurarak.'' zira 70 zira, arşın ateşten zincire ayaklarına bağlanacak. İki şey şeye bağlanacak, sürdü, atıcı yerin böyle. Neden? Niçin yaradıldı? Allah niçin yaratıyor insanı? Artır? İnsan başı boş mu ya böyle? Allah'a karşı gelme, onu emredin dinlememe, Allah'ı isten etme. Sanki insan başı boş böyle. İç içecek, bu alacak, fayda alacak, huş yapacak, onu yapacak, bunu yapacak, iyi pişecek. Konkoli yaşayacaklar böyle böyle. Hayatı bu mu söyleyemde böyle. Allah'ın içini insan yarattı. Peki namaz kılınlarının bir çıkarı var mı dünyada? Çıkış yolu var mı bunların? Dünyada var mı? Dünyada var. Ölmeden evvel böyle bir şey çıkış yolu var. Bir çocuk cami hocasına okumaya gidiyorum, ölmeye gidiyorummış. Hocam çünkü yukarı topluyormuş yani camide belli bir vakitte her zaman, yalnız yaz, yaz Kur'an kurutu değil, okutuyormuş diye bunları. Bir gün hoca bunlara namazdan bahsediyor. Namaz kılmanın gerektiği faziyeti üzerinde bunun dışından duruyor. Yani namaz olunmaz diye böyle. Çünkü diyor ki ya hocam Birim annem bazen namaz kılmıyor ama diyor şöyle şimdi böyle. Babası yani her zaman kılını görüyormuş, annesi kılıyormuş. Annem bazen namaz kılmıyor hocam diyor. Ne olacak o diyor? Haline ocağ annemin acı yani böyle. Oy kaybı durumu anlıyor. Şöyle diyor. Yarın diyor kadınlar diyor hasta iken namaz kılamazlar diyor. Hocam bir anlık tab şu böyle. Kanlı diyor hasta iken namaz kılamazlar kadınlar diyor. Erkekler diyor erkekler hastalığıyla koyacaklar. Bence erkek diyor deli olursa onu koymazlar diyor. Erkekler diyor. Aklı başlar onu koyacaklar. Çocuğum eve geliyor. O akşamda çocuğun eniştesi ablası bunlara geliyorlar. Başka müneketten bunlara yatmaya geliyorlar. Ablası eniştesi. Akşam üzere tabi sofra kuruluyor yeni içiliyor çaylar denileniyor çocuk namazını kılmış annesi babası kılmış tabi ki arada hep çocukları onları gözetliyor ablası namaz kılmıyor akşam namazını benim içerisi onu akşam namazını kılmıyor çocukların başlığı Allah Allah ne olacak bunun hali böyle acaba yatsı oluyor yatsı kılmıyor bunlar yatma zamana geliyor Dedi annesi yavrum diyor, sinyatana gücar diyor, odana gir diyor. Anne, ben ona korkarım diyor. Neden diyor? Ablam hasta. Elin deli diyor. ya kolay korkar ben. <gülüyor> Şimdi dünyada çıkış yolu var. Tevbe tabi var. Yine Meral bize buyuruyor, Meryem suresinde, Bismillahirrahmanirrahim halefin <gülüyor> ve <gülüyor> Ondan sonra halef ebnisi, galip geldi ki Lamı cem'esinin cezim ile halef. Halef selef vardır. Selef geçmişi, önüne Esrağın, halef oyuna geleni. Mesela valinin halefi selefi vardır böyle. Bir nesildi yani. Eğer iyi bir nesil arkadan gelirse onun halefi olur. Halef, lamba üstüne okunur. Halef. Eğer kötü ise halif. Lamba cezim olur, halif. Bunu Mevlam biliyor. Onlardan sonra yukarıda yukarıda peygamela basılıyor, hayata basılıyor. Ondan sonra öyle bir nesil gelir ki, kötüci gelir ki ne yaptı bunlar kötülüğü? Evvâhu-s-salâten namazı zayettiler Namazı önce genç kıldılar, üşenirler, temelik ettiler. Bazı baktı derken ama terk ettiler. <gülüyor> te bu i şşehvâti ve bunda şehveten tabi oldular. Müfessirlere göre bu insanlar ağır zamanda gelecekler. Şu zamanda. Namaz terk olmayacak. Namaz böyle. Vettere uşşehvat nefise, şehvete tabi olma, uyuma. Nefsin ne istiyor? Şehvi duygunları bunları tatmin edecekler bunlar. En güzel şeylere akılan yemek böyle. Akşam bunu yiyelim, sabah bunu yiyelim, filan lokantaya gidelim, filan yere gidelim, şuraya gidelim. Haklı fikri yemedi şehre. Bir de şehre Evin en konforlusu, eşyanın en su konforlusu, arabanın en lüksü, böyle üstü başına en üstünü, sürekli akılları, yani dünya nefsin tatbili olacak. Eğlensin, gülsün, oynasın, şunlar, bunlar, yazın, klajlar, işte yazlıklar, şunlar, bunlar böyle, her şey haramlara dalma böyle. Ve yani sokaklar artık böyle erkek kadın birbirine sarılacaklar. Ahir böyle yarı şıplak olacak bu şekilde. Fesirfe yelikavine gayya. İşte bunlar ileride. Gayya aslında azgınlık böyle. En büyük şer anlar geliyor. Demek ki bundan işleri en büyük şer azınlık bunlar böyle. Namazsızlık namazdan kopma. Allah emanet dinleme etme Allah etme Allah'a ta'laya dinlememe. Nebislerin tabi olma. Bu ricası görecekler. Gayanın bir anlamı da cehennemde bir vadi var. Çukur vadi var. Çukur vadi adı Gayya vadisi. Adı böyle. Çukur olduğu için ne özelliği var bunun? Yanan müccimlerin, günahkarların akan irinlere kanı toplayıp mıdır ne, Özellikle Allah korusun zina edenlerin edep yerinden irin gelecek, kokulu ateş gibi böyle, akıcı İç İşkinci ağzına gelecek irinler böyle, irinde kan kuşaklar bunlar böyle, ateş gibi böyle, leşi kokusu böyle yananların, tabi millerler insan yanıyor böyle. Bunlara irinleri, kanları ateş gibi diye toplanacak. İşte bunlar, oraya atacaklar muhteşem. Kayaya atsak, Allah'a korusun. Namaz kılmayanlar. Mülakalar bunlar böyle. İlla men tabe. Ancak kim dünyada tevbe ederse, övmeden önce tevbe ederse. Tabe, tevbe anlamı recia, dönüş. Uyudu bırakıp Allah dönerse. Uyanabilirse. Eğer uyanabilirse gerçekleri görebilse, önünü görebilse, önde ne bekliyor kendisini? Evet tamam belki şu anda gençtir, malı mülkü vardır, sağlığı vardır, altın arabası vardır, cebinde parası vardır. Her ledebilir yani. Her şey yapabilir. Ama hayat devam dediği o şekilde. Yaşlanacak, yaşlanacak böyle ya. Yani. Belli bükülecek, dizini derman edecek, kılak görmeyecek, göz vermeyecek. Böyle. Hastalıklar böyle. Tansiyonlar, şekerler, kalpler, damar sertlikleri artık sayma saymasın böyle. Hastalıklar böylece daha dünyada bile hayat devam etmeye böyle. böylece. İşte bir kimisinin gönlü uyansa gönülde uyanış geldi. de uyansa böyle. İlerisini görse, önlü görse ne önünde? Önce bir dünyada yaşlılık var. Hastalıklar deneme var. Gip hastanelere baktığı her gün böyle şekerin kontrolü tansiyona baktığı, ona buna baktığı böyle, ilaçlar, haplar. Sonra kişi ondan razı olacak ama ölüm var ya, ölüm var da. Dünyada bitecek böyle şey. Böyle şey ki. Önce ne oluyor? Önce yıkanı teneşir ile teneşir ile çıkıyor. Atacağım. Teslimiyet attı. Yıkandı. Sonra kefene sarılıyor. Kefemi. ilkel bir giyişi. Yatıldı. Ve insan ki zamanımızda duyuyorum muhteremler. Biri giden tekrar giymiyor. Onu görmüşler onu. Garderobe dolu, üstü üstüne böyle. Yükte her şey dolu. Ama son giyisi olacak? Kefen, kefen böyle. Yakası yok mu der. Dikişi yok böyle. Süsü yok, yaldırıcı yok böyle. Modası yok, modeli yok böyle. Hasta Havva Hanım'ın kıldı, giydiği kefen böyle. Onu giyecek böyle şey. Sonra tabuta verecek. İlikeli bir tabut. De. Gelecek. Dört yüz omuzunda, vereceğiniz arabasında... Önce camiye getiriyorum, önce camiye ben. Eğer namaz kimi kışırsa, diye ki melekler ey Allah'ın fazı günahkar kolu, bak sonu buraya geldin değil mi? Buraya gelmezdim ben orada. Ya çek Mustafa taşında, ya çek taşında. Tabii cami gidenler gelneleri görüyor, namaz kını orada görüyor Gideceği yerini biliyor, melekleri görüyor, göz keşfi açılıyor artık açılı, ruh çünkü, hepsini bunları görüyor. Nasıl pişmanlık olmak derdi. Nasıl pişmanlık oldu Yani dünyada biraz gülmüştür belki gençliğinde. Belki eğlenmiştir. Aldanmıştır belki ama o hayat kısa sürdü ama. Çok ama çok kısa sürdü efendim. Kısa sürdü. Kefene girdi, Tabutta. Bu saat taşındı efendim. kılınır. Oradan mezara gidiyor. Yavru şimdi. kendi. Eyle ne nebi. Eyle tezebbu e Ne, ne yatırıyorsunuz beni? Beni götürmeyin. Ama ne yapacaklar? Çürülecek, kokacak leş muhteremler. Ya. Leş olacak yani. Tam ki böyle. Yani bir anne muhteremler, bir anneleri mesela küçük yavrusu. Bunlar da küçük yavrusu, beşte küçük yavrusu hasta. Tekrar hasta olsun. Yavrum der, kucağına basar. Onun bağrına basar. Öperek koltuğunu muhtemelen eder. Çocuk altını de, altına etmişse de, üstüne başına kutsa da, burnu aksa da, her taktikse olsun, ailesi bunu hemen paklar, temizler, bana basarak otel. Yavrum der, şekilde basar. Ama o sevdiği yavrusu aniden gece ölüverse, evde eşliği yok, onu evde, yanınızda kadın, ölü verse ne yapar? Şildiriyor, komşulara gider. Ama gelin, ne oldu? Tülin öldü. Yani e, e, aynı işti. Beden duruyor bak bime. Aynı işleri. Hatta hepsi yerinde işte böyle. O ruh yok. Ruh yok bende. İnsan farkına değil ama kişi ruhu sev Bir Allah Baba bile evladının bedenini ruhu seviyordu bende. Ruhu seviyordu Bir Allah Baba dile ya ölünce Ruh çıkınca korkuyor bedeninden muhtemelen? Bir eşler, karı koca muhtemelen? Ne kadar biri sevseler, huzur bile olsalar ama bir gece öldü ve bir, bir yatamaz yana gece. Korkar mısın? Öldü Öldüğünü geri, o canaza ölüp derdi. Soğuk korkar mısın? Neden? Onu seviyor adam, ruhu seviyor, ruhu seviyor işte azı cemaat, insan aslı ruhtur böyle şey. Demek ki sorun nedir? Ölüm, teneştir, kefen, tabut, musallâh ve doktanlığı mezarda, yer altında bir çukur. Yani korkunmuşum şey musallâh ile böyle be. Bir gün Erne mezarlığında, Adapazarı'nda böyle arada geziyorum böyle. Okuyorum yazıları tanıdıklarına bakıyorum böylece. Adapaların eşrafından biriydi. Ben çocukluğumda böyle. Adapaların eşrafından böyle. Ayağı yere basmayan böyle. O kadar saygın bir kişiyi kendisi. Altın bir kenarda yer altına yatıyorum. Dövendim Dendi Nasıl dedim sen burada yatıyorsunuz? Buraya sıkıldın sen buraya. Bırak değil mi konfor evi. Bırak konfor evleri böyle ki kişi perden rengini beğenmez, o türlerin desenini beğenmez, kanepenin efendim renginden bıkar, yok başka olayım, halın rengini beğenmez, şunu bunu beğenmez, hepsi kaldı, kişi mezarda, bir çukurda, bir altı üstü toprak, çukurlarla börecek. İşte insan bunları önceden bir görebilirse akıl gözüyle, gönül uyansa, İlla men tabi olur. Allah tenzihi teâlâ. Evet. Aman Allah'ım der, ben sana sığınmışım. Mahşer gününde Musa Kocaocam mahşere dehşetli gün sürüfülü. Ceninden de patlıyor, ateş saçıyor böyle. Mahşerde eyin nefer. Nereye kaçalım? Celle ve Hayır, Ancak Rabbine, ismi kukusu, Rabbine sığıracak. Rabbine sığırma. İşte illa ben Tabe, Tabe rica, dönüş anlamında Allah'a verme Celle Şahli, O yaptığı kötü yolda gidiyorlardan, geldim şimdi böyle. ayrılacak, kopacak. Arkadaşlarından kopacak. Kopmasa, zamanda giren nefsi onlara meyil edebilir bu terebe. Eğer gelecek Allah'ın sarih kollarına girecek. Bu arkadaşlar şartıyla böyle. Erkek kadın olsun, Allah dönecek, tövbe edecek. Ya Rabbi, affet Allah'ın beni diye. Hatta mümkünse bir kuş usablisini alır, iki kez tövbe namazını kılar, ceye kapanır. Eğer ağlayabilirse onu ağlar, ağlar. Mahşire alamaması için tüm alması, bir orada. Allahım sen döndüm Allahım der böyle. Ve amene imanla tazeler vardı, imanın tazeler. Demek ki namastı biz imanın tehlikeye girdi imana. Tebetti ve amene imanın tazeler. Ve amile salihan. Ve amel salih. Başka kutma devam eder. Ve mutlaka kaza kılması lazım. Tevbi ile ne af olur? Kazaya kalmanın günah olur. Ama durur lan böyle. Kaza ve da günahdır. O günah tevbiyle af olur. Ama namaz af olmaz böyle. Kaza kılması gerekiyor. Kazanmazlarında bunlar da şekilde kılmaya başlar. Fulayken cennete, isim i̇şte bu bunlar. bundan, yani gizikmeyelim. Yada kulu olan cennete bak. Allahın akşam yokluğu yok mu ki Allah dönsün? Dönsün böyle. Çünkü bile, çünkü bile mesela annesi gel der gelmez yazın İşte o icac arkadaşları vardır. Ama akşam akşamızda hava karardı mı? ne yapar? Yerilemez artık böyle. <gülüyor> Onu bir kere, iler korkar, ağlar, Yine annesine gelir muhtemelen böyle. Kurumda varacağı başka biri yok böyle. Kişir böylece. Veyhan buyur bunlar, girecekler. Cennet hayaller ötesinde gözlerin görmediği, korkuların duymadığı Hayale göre gelmeyen güzellikler. Yani başka bir alem. Dünyada bile kutuplarda başka bir düzen var kutuplarda. Başka ya kutuplarda. Ekvatorda başka böyle. Yani denizde de hayat var, balıklar var. Hayat başka orada. Ayda farklı hayat var. Yani i̇nsan yaşaması orada. Ama başka farklı orada alem düzen Cennette dünyaya benzemiyor cennette böyle. İnsanlarda yaşlamıyor cennette yaş yok yaşlamak yok böyle. Kim almadı cennette böyle. Yaşı yani 33, 32 kalır aynı yaşta, aynı boydan böyle. Aynı boyda herkes aynı yaşta cennete girerken ki kişi o yaşta o da sürekli kalıyor böyle. Arada milyarlara geçiyor. Trenörle yıllara geçiyor aradan. kişi ama aynı yaşta, aynı boyda, aynı huzurda. Cehennetin en güzel farklı huzur, o da sürekli. Yani bir şey canı sıkılmıyor. Kimseye kızmıyorsun böyle. Şimdi insanların sine sistemi vardır böyle. Çevre sene üç türü çeşit şey var böyle bir çevresel silinç ki dışta etkilenip dıştan böyle şey. İnsan kızlı bir şeyi görür, hemen silinler zaten böyle. İnsan kızlı günü görür, hemen silinler böyle. İnsan bir şey duyar, ya da haber denilen kişi, hemen insan bir silinler böyle, belli olmadığına Cennete bu yok muhteremler. Cennete günahkar giremiyor yan saline göre evvel. Arınmış günahından. Buna girer cennete. Herkesin huyu güzel. Ahlakı güzel. Kimsen kimseye göz yok o O kadar o cennet o kadar bol bol bol. Der yani en böyle şekilde böyle. Sebilullah kulu veşyabu heliyen. Kuluna yiyişin kularım, yiyişin, yiyişin der. Generten zaman birim yok, zaman dilim yok, mevsim yok böyle. Dünyada mesela kişi kira seviyor ve kira bir Mayıs Haziran geçse de kira geçer böyle. Orada mevsim yok böyle. Her zaman her an hepsi hazır. Orada gece yok böyle. Dünyada gece gündüz var, e dünyadaki kişi şey etrafında bir yüzü güneşi görüyor, adam ne kadar oluyor böyle. Evet, orada karanlık kalıyor. Ama cennetin aydınlığı kendi yapısından, nurundan. Kendi yapısından böyle. Her zaman her yer aynı böyle. Aynı iklim. bahar kılıman, bahri klim böyle. İklim hiç bir an değişmiyor. Dünyadan mesela gece günü değişebiliyor her tarafta. Gece olmadığı için her an aynı iklim böyle. Aynı giysi, hazır an, bedene göre, doğal böyle. Yönk, Köşkü hazır böyle. Oranın köşkü böyle betonama falan değil bu tören böyle. Böyle fayans mı ya bu şekilde bence. Doğal böyle. Yekpare. Altından, gümüşten, zümrütten, yakuttan, inci mercandan böyle. Köşkler böyle. Yetmiş kat köşk her kat yetmiş daire böyle. Her bir dö döşemem daire de burada. Eşyalar böyle. Yani tam toz yok eskime yok. Yıpran cennette. Yüklü yok cennette her bir eşya böyle. Cennette tırnak uzamayacak. Ya e tırnak kesmek, tırnak makası şuba. E kim o parti yaparsa ostan cennet, kim satarın orda orda böyle. Tıraş yok böyle. Sadece uzamıyordu böyle, uzamıyor böyle. Böyle bu cok önemli. Yeni işiniz hem yen hem böyle. Kir almak yok. Şimdi günümüzde. Çok kişiler yemek korkuyorlar böyle, kilo alıyorum, gebek yapıyorum, yağ ya yapayım da, var giderim. Her kimin var, her kimin var, her kimin koyun kesebilir, ama yemem yemem. Yememe, kilo alırım ben işte. Şey. Cennette heri yem, yani. hemen şimdi afişinlere böyle böyle. Yemiş ben kilo, aynı kiloda böyle, cennette yaşlı gibi yok. Şimdi olmayıca kilo sıfır da kila var. Kilo sıfır da böyle. Kuş gibi insan böyle. Hmm. Ayak yük çekmiyor. Sıfır kila da. İnsan havada uçabiliyor kişi böyle. İstediğin surat da belki de böyle. İnsan i̇şte yüreğe gidiyor. Ağız çıkacak ama ağaçtan düşme ihtimali yok böyle. Gerçekim gibi bu da böyle. Cenneteki denk gelişen buradan farklı. Ağaç var cennette. cennetin değil o. Ağaçlar var. Meyve ağaçlar var. En büyük YouTube aşevede. Ama ağacın kökü yukarıda dolaşalıymış yani. E dünyada ağacın kökü koptu koptuğu kurur. Orada bir şey böyle böyle. Orada ağaç toprağa suya bağlı diye. Bir şey bir şeye bağlıymış halece. Ağacın kökü yukarıda o böyle. Bir ağacın gölgesini gölgesini bir atlı Rahvan derler. Koşa atayım. yıl gitsin bitiremiyorlar. Bir ağacın büyük yapalım. Bir ağacın büyük yapalım. Her dalında çeşitli meyveler. Her dalında çeşitli meyveler. Meyveler. Evlüsü taras. Cennet kanepeleri. Yasakları. Suyun işte istirbaktan beri. atakları, Her şey hazır. Parla parlıyor, parlıyor. Kişi kudanım eşliğine beraber sohbet ediliyor atata böyle. Şöyle baktı cana bir mudus edin. Ama dünya bundan benzemiyor. Yani Kabul yok böyle. Şehirde yok böyle burada. İsim bana benze böyle. Muduse'ye yani böylece. Yattığı yerden ayak kalkması gerek yok. Yani merdiven tutturmam yok ağaca böyle. Kulun iradesine bağlı ağaçlar. Ki Kulun kendi mülkü ama. Mülki muhtemelen böyle. İradesine bağlı. Şimdi insan dünyada iradesiyle mesela göz kapanı, açıp insan göz kapağını kapatabiliyor. Diz ağzını açıp kapayabiliyor ama oynayabiliyor mesela böyle. İrade juji ama kısıt kısıtma ama böyle. E onun kalbi yavaş ya, hızlı hızı, kalbini. kalbinin Şimdi dünyada bir de evliyaların tarzı vardır tasarruf dedi. Evliya tasarrufu denildi. Bir evliya bedenin dışında onun iadesi tasarrufu vardır. Evliya böyle. Yani bir evliya dilerse böyle mesela kâmetse kişi büyük evliya böyle kapıları açtırır böyle. Bağlı böyle. İşte cennette bu hal olacak. İşte yattığı yerden şöyle bir dala bakacak. Yani bana eğrımsak yok böyle şey. İade ettiği anda da uzanacak o zaman. Uzanacak. Ey Allah'ın sahibi, kopar, yememeyecek böyle şey. Koparacak, ay neyecek bu tarafa böyle. Sonra gizanlar, huri kızları, o çeker? Koyan Cennetin en güzel yönünde manevi sohbetler. Sohbetler böyle. Ardından cenneti boş yok böyle. Lâvve velâ kizdâb lâ ismûnâ lavven ve kizzâbâ lav boş söz. yani can sıkıcı değersiz dinime diyeme ve sıkıcı cennet oluyor mu böyle bayanistan öyle konuşur ki gelir insana sıkılır böyle yani gereksiz şeyler, boş şeyler, aynı şey tekrar tekrar bırılda duruyor böyle cennet yani tabi bu muhteremde yalan işçi bu cennete hikmeti söyler böyle Sohbetleri böyle. Sohbetleri. Dünyada birbiri tanıyanlar. Oturup yere gelecekler. Dünya anılarını konuşacaklar. Böyle. Filan zaman ömreye gitmiştik. Hacı yapmıştık. Falan camiye gitmiştik. Beraber sohbetlere gitmiştik. Allah ona cihaz etmiştik. Şunu ya bunu yapmıştık böyle. Kenarlarında konuşacaklar. Kendi aralarında. Anne baba ziyareti. Herkesin mülkü ayrı böyle. Çocuk eğer bludan sonra ölmüşse o da normal 30 yaşında olacak böyle. Dede, dedenin dedeleri, torunların torunları hep aynı yaşında oldu. Kim bu dedem? Hangi dedem? Ha, bilmiyoruz abi dünyada. Nedir ismin nedir ismin filan filan bu. Bu oğlunun oğlunun, torunun, kızın, kızın, kızın kışı bu. Şey böylece aynı yaşta mülkte ayrı, mülkiyet mi? Evet, yani. ziyade gidecek evlerine ikram edecekler diyecekler yalnız ikramdaki gıdaların kokusu tadı rengi farklı olacak anlattır kimin makamı daha yüksekse dünyada daha açlı daha cezbeli Allah kuluk etmişse ruhsa hali daha olgunlaşmışsa onun da cehennetteki daha güzel olacak. Beybeleri gıdaları daha farklı olacak böyle. Mesela kişi gelecek babasının onu ziyaretine ziyaretine gelecek. Bakacak ki orada baba be Allah Allah bu senin elmanın tadı ne güzel bu elman böyle. Rengi gözü kamaştırıyor bunun böyle. Hele kokusu o kadar güzel kokusu var böyle. Tadı başka bunun böyle şey böyle. Tahtoca, tren, Sonra evliye böyle. var, evliye ziyareti böyle. İşçi yok orada, işçi yok böyle. Acı rahatsız etmeyin, yok mu bu terenler? Uykusuz mu, rahatsız mı? Yok orada böyle. Uyku yok cennette. Uyku yok, uykul gaflet. Dinç, zinde, huzurlu böyle. Gayet sağlıklı, sıhhatlı böyle. Kişi bir şey etkilemiyor böyle. Yarınlarına gittiler yok yarın düşünecek bunları. Çıkış yapacak oradan. Evliya ziyaretleri Evliya ziyaretleri yapacak. Gidecekler tabi onlar kalabalık olacak böyle. Yoğun olacak onlar böylece? Koş evcilliler orada sohbet edecek böyle. O maliyi sohbet. Gayb olarak ne lazım içerir? Hep Allah'ın zikri geleceğe geliyor. Marifetullah deniyorlar böyle. İmanın kemali orada insanlar ne olacak Sonra sahabelerin sohbetleri, sahabe sohbetleri. Bakınca ki bir sahabe anlatıyor. Nedir diye ben bulundum işte böyle diyor. Şöyle oldu, böyle oldu. haber şey anlatacak orada. Nasıl iman ettiğini, nasıl içkinin çektiğini böyle. Sonra ezan okuduğunu, allah Ekber diye bağırdığını. Hazanlı hoş geyidi anlatacak orada sahabeler. Sonra peygamberin sohbetleri. Adamu Arşıtıram bütün Peygamber sohbetleri böyle toplanacak insanlar milyarlar böyle toplanacaklar cehennemin düzen farklı olduğu için orada şöyle bir şey olacak cennette de Muhteramlar bir Peygamber oturmuş böyle oturmuş sohbet edecek böyle kalabalık izdan belki milyarları bulmuş ama ki işi yok ki. övgülük yok bir şey yok oturuyorlar. Sohbet, manevi sohbet, aşk Allah tazeleniştin, iman daha kuvvetleşti böyle, cebirler geçti böyle, Allah diye yansın böyle, onlar güzel olun orjinsiyeni de böyle, manet işi böyle. Bir oturmuşlar peki orada var mı siyasi düzeni? Var mı? Bak o işi yapmaz herhalde. Nasıl acemustayın ne? Yanında oturur, nasıl görüyorsa, nasıl duyuyorsa, hepsi aynı olacak mı? Farklı bir şey var. Belki arada bin kilometre fark var. Bin kilometre fark var da belki de. Uzakta o kadar bir izdam var. O da aynı görecek, aynı duyacak muhterem ver. En son Peygamberimizin sohbeti Aleyhisselatü'ne muhterem ver. Rab nasip etsin, inşallah orada hepimiz cümlemize yaşayalım muhterem ver. Yani cenneti aşağı bir sohbet. Sekiz cennete haber edecek, sekiz cennete. Ehl-i Cennet Şüze Cennetinde Bakan Mahmud'da Hatem-i Enbiya'nın sohbeti var edecek Hatem-i Enbiya son peygamber Sohbeti Sahabeler Tabi komşu değil Cennet-i böyle Sahabeler Öldüler, mezara kaldılar Kıyamet koptu bir zaman geçerlerden Resulullah'ın sohbetine Özlem duyurular böyle Sahabeler Diğer peygamberlere gelecekler ne bizim gibi Peygamberi görmen ümmeti, yani ümmet toplanacaklar artık tabi sayısın bir mevlâmidir hatemde. Yani hayat duracak cennette, yemek duracak, hayat duracak, nefes tutulacak, herkes hatem bir Peygamberi görmek hevesinde baleşe. Peygamber gelecek makam Mahmud, makam Mahmud. Tek nam, tek makam cennete böyle. Gören gözler tekrar bakacaklar. Bizim bir görmeyen gözler de aşağı gözler bakacak mısın? Peygamberimizde görmek bir insan yeter. Görmek bile böyle. Onun nuru, onun mali, ruhsal hali. Onun feyzi, saçtan feyzi böyle. Nur saçacak benim sana böyle. Feyzi saçacak böyle. Ruhsal zevk yok böyle. Halp, herkese bıraktılar. Böyle. Peygamber çıkacak, Makamamda kıl okuyacak, bunu anlamına verecek böyle. Tamamen anlamı vermiyor. Belki o sebeple kimleri kaç yıl sürecek yılıyla diye yılıyla, orada yıl yok tamamen. Zaman yok kimse ama ayak ki, yaşı kim yok Ayak üşmüyor, şey yapmıyor. O da kimse azıcık olur böyle. O da yemiş mi zevk işim böyle güçün yoluyla yenemede. Hemen sindiriliyor, gazım çıkıyor atından böyle. Bir divranam oluyor benizde. İşte o zaman artık ehli cennet, cennet onu böyle. Peygamber sohbetinde otur yani. O sohbetinde olacaklar. Orada bütün ehli iman artık imanın zirvesine gelecek böyle. Allah'a imanına, aşk kulluğuna, vecbi ilahiye, marifetullah'a Artık zirveye gelecek. Neyse bundan sonra artık cemalullah. Cemalullah. Dedi. Rabbim soracak. Kullarım isteyin. Neyse vereceğim size. İsteyin ben. benden. İsteyin. Neyse vereceğim böyle köy, saray, zevcek, koca, eş, yiyecek, içecek. Neyse vereceğim size. Ya ne isterim Hepsi var. Var, var, var. Yani şu olsa yok. Benden. Hepsi var böylece sağlık var böyle, zindelik var, sıraat var, hepsi var var var. Ne isteyelim? Decik o zaman Allah dostu, evliyalar, büyük münevmalar Ya Rabbi cemaat istiyoruz, cemaat ulaştır, cemaat istiyoruz. Cemaat selam verecek. <gülüyor> selam kavle mir Rahim kavle sözlü selam verecek bunu herkese duyacak cennetler böyle. Allah'ın selamını yapar. Herkes o selama mers olacak muhterem. Kendin geçecekler. Böyle aşama aşama en üstten cemarullah. Şahı diyecek. Rabbim inşallah nasip etsin bunlara muhteremler. Yalnız beş yakınamaz şah muhteremler. Böyle çocuklarımıza gelince, gelince muhteremler. Şimdi birimizin küçük yavrusu torunu Kardeşliğe neyse, yani sınıfta kalsa, sınıfı kaybetse, üzülürüz. Eyvah! Ya oğlum sınıfı kaybetti. Bir senesi gitti. Üzü muhteremler. Ama namaz kılmıyorsa, namaz kılmıyorsa Allah olsun, yer cehennem muhteremine bak ya muhteremler. Geri cehennem muhteremine bak ya muhteremler. İnşallah teala, kendimiz, eşlerimiz, çocuğumuz, torunlara inşallah muhteremler arkadaşlarımıza yakınlarımıza inşallah namazı taşıyan namaz namazı da vereceğiz abi.